Merhaba, Kamus'la güreş başladı. Ben Didem Gürzal. Ben Kerem Doğan. Bugün bir konuğumuz var. Ee, sözcüğümüz Geyik. Ee, konuğumuz Buket Uzuner. Aslında biz Buket Uzuner'i seyahat sözcüğünde programımıza almak istedik. E, fakat o kadar çok seyahat ediyordu ki... <gülüyor> <gülüyor> zamanlarımız e, uyuşmadı kıskanıyoruz o yüzden... aynı zamanda <gülüyor> evet e, fakat bu güzel bağlantıyı kurmuş olduk dedik ki Buket Hanım'a sizden alacağımız var sonra da o alacağını bize çok güzel ödedi e, biz bu e, yazın çiçek böcek başlıklı programımızı yaparken e, sağ olsun genellikle bizi takip etti hatta çok uzaklardan bile takip etti internetten e, sonra bize bir mail atıp dedi ki eğer geyik sözcüğünü seçer ...ben talibim. Neden talipsiniz... ...Buket Hanım? Geyik sözcüğüne. Ha, soru bana mı geldi? <gülüyor> evet. <gülüyor> ha, çünkü gayet güzel... ...gidiyordu. Ben dinleyebilirdim. Aynen. Sorular ve cevapları şeklinde. Aynen. Radyoyu dinliyormuşum gibi de... ...devam edebilirdi. Ee, geyik bir kere çok sevdiğim... ...bir hayvan. Bir de... E, ...bilmeyenler için yani Buket Uzuner... ...diyorsunuz ama artık kitap ve edebiyat... ...eskisi kadar bilinen... ...işler, alanlar olmadığı için... Ee, yazarım yazar olduğumu söylemek ihtiyacını duyuyorum çünkü kitapçılara bile gittiğimizde yazar adlarını söylediğimizde kitap satan insanlar bile tanımıyorlar artık evet, ee, böyle evet. bir dünyada yaşıyoruz ee, buna çok bozulmak yerine e, aksine hikayelerimizi daha çok anlatmamız gerekiyor çünkü bence her şeyin başı hikaye herkesin bir hikayesi var ve insanın hayvandan en büyük fark hikayes dinlemeyi hikayeden öğrenmeyi seviyoruz benim son, roman, son romanım Toprak adını taşıyor. Bir tabiat dörtlemesi yazmaya giriştim. Bilmiyorum başarabilecek miyim? Ben de yani her söylerken ter içinde kalıyorum korkudan. Çünkü ilk defa yapıyorum böyle bir şey. Su, hava, toprak, ateş. Her birinde hem Anadolu'da hem de eski Türk mitolojisinde kıymetli olan bir hayvan sembol oluyor. Ve metamorfoz... ...bizim batıdan aldığımız bir kelime... ...halbuki aslında don değiştirmekmiş... Evet. ...kalıp değiştirilmiş... Evet. Evet. ...değiştiriliyor... ...işte onlardan toprak Çorum'da geçiyor... ...gazeteci Uyumsuz Defne Kaman adında... ...bir kadının başından geçen olaylar bunlar... ...ve burada bir geyik geliyor... ...onun kaybolduğu yere... ...ve o ortaya çıkana kadar da o... ...gitmiyor. Yani geyikle ilişkim... ...buradan başlıyor. başladı. O zaman ben... ...burada keseyim. Biz gene o... ...klasik yapılanmayla biraz sözcüğün... ...anlamını konuşarak başlayalım. Çünkü... ...Buket Hanım'da da anlamla ilgili pek çok bilgi var. Sonra Hı -hı. romana gene dönüş yapacağız. Aslında... E, ...TDK'dan bakalım yine. K T aslında. TDK, evet, GDK. Gönlükseldere'yi anarak. <gülüyor> evet. Zoolijide geyikgillerden erkeklerin... ...başında uzun ve çatallı boynuzları... ...olan memeli hayvan. Servus... ...elefus diye geçiyor. Argo da veya bir kadının ihanetine uğramış erkek. Evet. Geyik etine girmek diye bir deyim var. Erinlik çağına girmek genç kız için böyle bir şey var. Bir de geyik Hı -hı. böceği diye bir şey var. Geyik boynuzun andıran sağlam çeneleriyle... Orman ve tarım ağaçlarını kemirerek beslenen 20-60 milimetre boyunda kın kanatlı bir böcek türüymüş. Ona da yani, evet. Evet. Bende de geyikler kırkımında diye bir e, deyim var. E, hiç olmayacak işler için kullanılıyormuş. Bu çünkü geyikler pek kırkılmadıkları için e, koyunlar ve diğer evcil hayvanlar gibi. Hı -hı. Hoş bazı evcil geyikler var sonra bahsedeceğiz ama. E, bir de geyik muhabbeti var. E, orada Buket Hanım'da e, biz de e, geyik muhabbetinin kökeninin nereden geldiğinde ile ilgili çeşitli bilgiler bulduk. Ee, ben kendiminkinden çok kısa bahsedeyim. Sonra e, Buket Hanım'a size aktaralım. Bir resneli Niyazi hikayesi var. Bu e, hürriyet kahramanı olarak görülen bir geyi olan... E, ...Abdülhamit'e kaldırıp daha çıkan bir Arnavut Yüzbaşı. E, onun ile ilgiliyiz biz aslında. E, bu geyik muhabbetinin onun hikayesinden geldiğine dair çeşitli bilgiler var. <Gülüyor> e, çeşitli çarpışmalara katılıyor, askerleri var. En sonunda e, Gülhane'nin orada bir e, konaklayıp e, karargah kurduklarında hep insanlar geliyor e, soruyorlar niye buradasınız, necisiniz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz. Geyik de var e, ortalarında. E, Niyazi Bey'den izinsiz askerleri bir şey söylemek istemedikleri için halka. ...geyik muhabbeti yapıyoruz diyorlar. Hı. Oradan geliyormuş diye bir e, versiyon var. Buket Hanım'da da... Yani poh ama. poh poh gülerim ben buna. <gülüyor> 20. yüzyıldan bahsediyoruz. Evet. Halbuki e, bu konuştuğumuz şu anda... ...iletişim kurduğumuz dil... ...Türkçe, e, Türklerin eski inançları... ...ya da Anadolu'ya da sinmiş tabii bu sadece... ...Türkçe konuşan insanları değil... ...bütün Anadolu'da da... ...çünkü geyik fazla olduğu için... yani. Norveçlilerde ayı muhabbeti çok fazla. Evet. Niye? Bjørn zaten evet, Bjørn evet. ayı demek. Evet, Çocuklarına da isim veriyorlar böyle. Evet. <gülüyor> Şimdi buralarda da bu coğrafyada da geyik çok fazla. Mesela eskiden Pars ismi vardı. Yani babamın arkadaşlarında Pars okuşaktı. Çünkü Pars vardı Anadolu Pars'ı. Hmm. Şimdi o yok. Evet. Hangi hayvan varsa en güçlüse, insanlar doğal olarak onun yansımasını veriyor evlatlarına isim olarak. Şimdi bu geyik muhabbeti falan bize batıdan gelme şeyler... Çünkü insanlar kendi kültürlerinde saygı duydukları bir hayvanla alay etmezler. Geyik muhabbeti aslında kadınlar çok daha iyi bilir. Erkekler geyik muhabbeti yaparken ondan onlardan ayrılır. Çünkü belden aşağı fıkralar ve erotik ve daha da artık ne ederseniz e, kadınların duymamasını istedikleri şeyler hani e, hikayelere dönüşmüş vaziyette. E, o kadar aşağılanan bir muhabbet türü ki bu. Hiç içinde Hı -hı. ciddi bir şey yok. Oysa. Eski hala Anadolu'da geçen hikayelere baktığınızda geyik çok kıymetli. Hemen hemen her kasabada bir geyikli baba türbesi var. Yani insanlar evet. bu kadar alay ettikleri bir hayvanla bunu yapmazlar. Çok kutsal. Sonra... İşte mitolojide ya da destanlarda mutlaka bir geyik var. Hı hı. Zaten işte herhalde konuşacağız. Ala Geyik Destanı, evet. Yaşar Kemal'i anacağız. Murat An da vardır. Vurulan, e, vuran iflah olmuyor. Ve büyük bir geyik laneti vardır. Yani evet. Anadolu'da bu çok yaygındır. Hem işte Kürtler'de var, Orta Doğu'da var ama aslen... Türklerin asıl destanı olan beni ilgilendiren çünkü ben bu dili kullandığım için bunun altını çiziyorum. Onun için bu dilde bana bu geyik muhabbeti çok ters ve uydurma geliyor diyor, ithal yani. Varacağımız sözcüklerden biri de sizin kullandığınız lanet aslında Hep bir sözcükten yola çıkıp başka kelimelere varıyoruz biliyorsunuz Bu arada Buket Hanım'la bu programımızda Twitter'dan gene hem görseller hem bazı içerikler olarak takip edebilirsiniz diye araya giriyorum Sadece tabi başka kelimeler de var işte görkem büyük bir şey yani çok güzel bir hayvanyaç testetik evet, işte, olarak heybetli. heybetli aynı zamanda e bir de yeniden gençleşme hikayesi de var aynı zamanda. Her sene e, boynuzu te tekrar e, çıktığı için e, döküyor, düşürüyor. E, döküyor, çoğu cins evet. sıfırdan çıkıyor. Yenilenme kelimesini bulduk. Hı hı. E, hem laneti hem kutsalı bulduk e, sözcük olarak. E, av sözcüğünü de ne yazık ki hatırlatıyor geyik e, ve güzelliği hı hı. ve boynuzu. Onları en baştan söyleyelim. Kelime kökenleriyle ilgili konuşurken e, etimolojisine gidebiliriz. Hem Kerem'de hem Buket Hanım'da. Evet. İsmet Zeki Eyüboğlu etimoloji sözüne baktım geyik, e, keyikten geliyor eski Türkçe, Moğol, Moğolcası da geyik. Asya Türkçesinde ki key, keyik, geyik key biçiminde geçen bu sözcük, evcil olmayan, yabansız, başıboş, ormanda, dağlarda yaşayan, yaratık anlamındadır diyor. E, keyikçi de avcı anlamına geliyor bu anlamda. Latincesi servus, geyin. Ee, ...dişi geyik serva, Fransızcası serf, İspanyolca siervo diye geçiyor... ...İtalyanca servo, Almancası hirş... ...bütün bu sözcükler e, boynuz anlamına gelen Grekçe... ...keras ile e, baş Birişki. karşılığı söylenen Sanskritçe çırahtan kaynaklanıyor ya, diyor... ...benim yani. çok ilgimi çekmişti bu bilmiyordum... Kök hmm. ...köken olarak öyle... Sizde de sözcüklerle ilgili bir şeyler vardı. Ben Orhun yazıtlarında ilk rastlandığını Türkçe olarak öğrendim. Bu hı hı. toprak romanını yazarken. Keyük, ee, bir em, hakas türkü olup Türk mitolojilerini e, bizim Türkiye Türkçesine çeviren Timur Devletov diye bir dostum var. Şimdi yakınlarda Şaman diye de bir kitabı evet, çıktı. Çok çıktı. Çok hoş bir kitap. Hı hı. O mesela kendi ana dilini ki yani aslında bizim bozduğumuz o dili konuşurken keyük diyor hiç geyik demiyor. Hı hı. Zaten halen. halen evet yani aslı o zaten biz birçok şeyi e, G'yi ke yapmışız Anadolu e, ağzında birçok şey hep geyle söyleniyor mesela alkış demiyor algış diyorlar. ...ki teşekkür etmek manasına evet. geliyor... ...romanıza şurada. da geçiyor, alkış... Te ...teşekkür evet. etmek evet. anlamına Çünkü geliyor Çünkü ...ben mi? hep merak ediyordum, yani teşekkür, şükran... ...mersi, hepsi yabancı, Biz, peki bu Türkler... ...eskiden hiç teşekkür etmiyor mu diye... ...o da gülerek bana dedi ki... ...algış, ben anlamadım... Sonra şeyi düşündüm yani çok değer verdiğimiz insanların cenazesini alkışlıyoruz. Başka hiçbir Orta Doğu kültüründe benim bilebildiğim kadarıyla yok. Aslında teşekkür ediyormuşuz. Hmm. Evet. Onu yani aslında dille siz de çok iyi bilirsiniz. Dille geleneğin ilişkisini çözmeye başladığınızda kültür okumaya başlıyorsunuz. Evet. Evet, doğru. Bir de misk var belki hmm. birazdan geleceksiniz. Ben bunu Kutatku Birlik'te bir Mısra'da buldum. Hatta bunu da bir epigram olarak topladım. Toprakta kullandım. Başında Misk bayağı. ile bilgi birbirine benzer. İnsan bunları yanında gizli tutamaz. Hakikaten miski ne yapsanız kokuyor. Yani Hı -hı. bir parfümü de saklayamazsınız. Bilgi ve zeka da öyle. Tutamazsınız çıkar diyor. Misk de e, bir çeşit geyiğin hangisi olduğunu tam e, zoolojik olarak bilmiyorum şu anda adını. Karnından çıkarılan bir. Ee, sırf onun için öldürülen geyikler var onun evet, da işte evet. afrodizyak oldu zaten bu insan can denen canlının ben insan oğlu diyeceğim çünkü insan kızlarının o kadar derdi olduğunu sanmıyorum ama bu cinsel afrodizyak meselelerin e, başımıza açtığı dertleri saysak herhalde 2-3 program olur. E, bu şeydeki Orhun yazıtlarında şöyle yazıyorymış keyük yeyü tabışkan yeyü oturur. Bu geyik yiyip tavşan yiyip oturur, oturur idik günümüz Türkçesiyle. Hı hı. Ee, bir de e, e, Dede Korkut hikayelerinde e, lesnanında geyiğe çok, çok sık rastlıyoruz. Hı hı. Ee, i̇şte Bamsi Beyrek kaçıyor bir, bir takım insanlar onu kovalıyor ya da bir geyik görüp peşine düşüyor bir çadıra giriyor geyik. O da peşinden girdiğinde o çok güzel bir genç kıza dönüşüyor. Hı hı. Bu durumda aslında mitolojik olarak işte eski Türklerin annesi geyik oluyor. Bu kadar kıymetli bir şeyin muhabbeti yapılmaz ben. <gülüyor> Sonunda o hep beraber, beraber yine. <gülüyor> yapmayacağız oraya... diye bağıracağız. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> takılmışsınız bayağı. Bir ara verelim, arası verelim. Moğollardan gelecek ee, Alı Geyik Destanı. Evet. Dinliyoruz. Ben de gittim bir geyi. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş, Geyik sözcüğüyle Buket Uzunerle birlikte devam ediyor. E, parçamızın sonrasında Buket Hanım'ın e, geyiği çok merkeze koyduğu toprak kitabı ile ilgili biraz konuşmak istiyoruz. Neler söylersiniz? E, şimdi Geyik romanın e, neredeyse asıl karakteri, hayvan karakterinden ziyade asıl karakteri olmaya başladı. Tabii bu 4-5 yılda ben bir roman yazabildiğim için o sırada 24 saat o konuyu düşünmeye başlıyor. Yazarların herhalde birçok arkadaşımın da başına böyle geliyordur. Rüyalarım geyik dolu oluyor. Hı hı. İşte eve geyik bibloları, nerede yaşıyorsam seyahatlerde bir geyik biblosu. Şimdi mesela havayı yazıyorum, kartal aynı şekilde. Hatta bir defasında bir geyik hediyesi geldi. Vücuda insan kafası geyik. Çok hoş bir biblo hı hı. geldi. Ve o zaman küçük olan yeğenim Akdeniz ben başucumda bununla uyuyorum. Bak ne hoş değil mi dedim. Ağlayarak baba, annem, halam bir geyikle evlenecekmiş diye. <gülüyor> Öyle bir aile şey felaketine <gülüyor> böyle dönüştü. E, romandaki karakterlerden birisinin adı da Karaca. Evet. Evet, bir de pek Ceylan memnun var. Hiç memnun değil. Bir hayvan adı verildiği için ve o çok genç bir çocuk roman başladığında herkes alay ediyor onunla geyik muhabbeti boynuzlu diye. Sonra Defne Kama'nın dedi ile ...karşılaşıyor. Onun adı da... Ded, e, ...Korkut. Evet. O da diyor ki... ...bir çocuğun adının Korkut olması... ...Karaca'dan daha zordur. Ve ona uzun uzun... E, işte ...Türk kültüründeki şeyleri... ...anlatıyor. Daha sonra... ...Roman ilerlediğinde Çorum'da geçiyor... ...Roman. E, biraz Hititler... ...ve onların geyikleriyle de tabii... Evet. Il, ...ilişki kuruyoruz. E, orada... ...bir yöneticinin adı da Çorum'da... ...yüksek rütbeli bir yönetici... ...devlet memurunun adı da Muhtar Kör Ağaoğlu... Hı. Ve bu aslında biraz kendi ailesine de zulmeden çok emirlere körü körüne uyan bir adam. Murtaza. Bir süre sonra Murtaza. ona o kadar ondan Gibi. rahatsız oluyor ona ben yorum yapmıyorum. Bak onlar yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve Defne'nin ananesi Kalamışlı eczacı Umay Hanım ki ona Umay in ediyor herkes. O bu adamın zulmüne ailesine ve çevresine yaptığı zulme kızıp ona... Ee, Anadolu'da gerçekten şu anda e, başka bir soyadla ben onu değiştirdim ki bir telif sorunu çıkmasın. Çok tanınmış bir ailenin e, başına gelmiş bir e, olayı e, o biraz tabi masal tadında anlatıyor. Oradan kısacık bir şey okumak istiyorum. Buyurun. Hı hı. E, muhtar e, kör Ağoğluna oğluna e, yaşlı kadın, e, eczacı kadın ona e, soyadının nereden geldiğini anlatıyor. Uzak ve küçük bir köyde kendisinden şimdiye kadar tek bir öküz kiralamadan tarlasını sürüp dolayısıyla kendisine hiç haraç ödememiş yalnız bir adam varmış. Bir köyün e, ağasından bahsediyor yıllar önce ama bunu isteyen her şekilde istediği döneme ve çevreye uygulayabilir bu hikayeyi. Ee, herkes ancak bu muhtar ağadan bir öküz kiralayarak tarım yapıp sonra da hasadın büyük kısmını ona vermek zorundaymış. Hmm. Fakat bir köyde bir tek başına yaşayan bir adamın hiç öküz kiralamadan çok büyük tahıl ürün aldığına dair bir söylenti yayılıyor. Ve giderek bu o kadar büyüyor ki isyanlara yol açıyor. O yapıyorsa biz de yaparız. Hmm. Çünkü biliyorsunuz patlamaya hazır her toplumda bir tane kıvılcım her yeter. şeye yeter. Ee, sonra e, yaşlı kadın anlatıyor. Neyse bunun üzerine e, güzel esvaplarını çıkarıp yoksul köylü kılığına, urbalarına büyünen muhtara o densiz çiftinin, sır, çiftçinin sırrını çözmek için gizlice onun tarlasına gitmiş. Gitmiş ama orada tek başına yaşayan çiftçi ve sürülmemiş tarlasını görünce bir mucize bekler gibi onun oturduğunu görünce şaşırmış diyor. Ee, günlerce bekliyor bu zengin ve zalim ağa orada nasıl sürecek bu tarlasını diye süremediğini görünce çok rahatlıyor tamam diyor yani bu battı ve ben tekrar zulmüme devam, devam edebilirim Hı -hı. tam döneceği sırada iki tane geyik Hı. bir dişi ve bir erkek gelip Hı -hı. E, onun işte e, tarlasını sürmesine yardım ediyorlar e, rivayet edilir ki ki gerçekten böyle bir aile yaşıyor Anadolu'da ve çok ünlü bir aile bu Hmm, ee, çok e, ilginç bu, bir şikaye. Evet. E, ve bu geyik hamileyken bu adam onun e, işte yaralı buluyor. Kesip yiyeceğine bu çiftçi onu iyileştirip yolluyor. Bunun üzerine geyik doğurduktan sonra işte bir erkek geyikle gelip Yardım tarlasını ediyor. sürüyor. Fakat bu zalim a ortaya çıkınca geyikler korkuyor bir daha hiç gelmemek üzere gidiyorlar. Fakat geyik laneti denen şey o kadar ciddiye alınıyor ki He. Anadolu'da hele hamile dişi geyik. Urmak bütün sülalenizi 40 kuşak hep 40 olması lazım yani bizim hikayelerimizde. 40 evet. kuşak lanet devam ediyor. Bu zalim ağa köyüne de, geri dönerken e, işte ben bunun çözümünü buldum bu adamı mahvedeceğim diye öfkeyle birden ağaç dalları ağaçlar ayaklanıyorlar ve boynuz ...şeklinde dallar... ...adamın zalim ağının gözlerini... ...kör ediyorlar. Oo, çok bütün sülalesi şey. kör ağoğlu olarak anılıyor. Ha, yaşlı evet. kadın da diyor ki... ...senin sülalende bu var... ...onun için sen zalimsin diyor. Hmm. Ve herkesin önünde yüksek bir memura... müdire bunun söylenmesi çok cesaret... ...isteyen bir şey. Fakat aynı şekilde yine Anadolu'da yaşlı kadına da... ...çok fazla zulüm edilemiyor herkesin içinde en azından... ...ve karşısında da eski Türk şaman kadını gibi... ...adı da Umay, tabiat tanrıçasından gelen... ...Umay ne? Evet. ...iki beyaz örgülü saçıyla karşısında oturuyor... ...ve romanın benim çok sevdiğim bölümlerinden birisi... ...ben mitolojiye inanmam bunlar işte... ...kurgu, bilim kurgu diyen insanlar bile... ...hepimizin aslında mitolojiden... ...ve dinlerdeki geleneklerden etkilendiğimiz gibi burada romanın sonunda da onu söylemeyeceğim spoiler evet, yapmayayım romanın sonunda da bu yöneticinin zulmünde de gene bununla ilişki kurulabil kurmaya çalıştığını görüyoruz hiç inanmadığı halde bu hikayeden kendisine derinden ruhunun etkilediğini anlıyoruz. Görüyoruz. Çünkü öyküler hep bizi böyle etkiler. Edebiyatın gücü de bence evet. geyikler yoluyla da olsa. <gülüyor> en başında öyledir. da demiştiniz hani güncele de çekebiliriz hikayeleri Aynen. falan diye siz anlatırken hemen onu anımsadım. Bu geyik lanetiyle ilgili e, sizin eserinizle ilgili konuşur, düşünür, okurken de e, aklımıza bizim e, Kerem'le Ala geyik e, öyküsü geldi Yaşar hmm. Kemal'in. Hmm. E, orada da Avcı Halil e, aslında bu laneti hiç önemsemez ve e, ölümüne kadar hmm. giden bir e, lanetin içine düşer. Orada bu bahsettiğiniz öykülere benzer bir iki öyküden bahsediliyor. Aslında bütün bunları bildiği halde bu saplantılı e, geyiklerle uğraşma, öldürme e, alışkanlığından vazgeçemiyor. Geyiklerle ilgili çok şey dinlemişti. E, geyiklerin çobanları peri kızlarıydılar... ...bir avcı bir gün geyik avlarken... ...bir kayadan... E, ...bir bakıyor... E, ...şey geliyor... ...bir geyik geliyor... E, ...ondan sonra... E, ...geyi vurmaya kalkışıyor... E, ...hatta bir zarar veriyor... E, ...fakat yaşlı bir kadın... ...sizin bahsettiğiniz bu bizim... ...özellikle şaman geleneğimizden gelen... Hmm. ...saygı duyulan yaşlı kadınlardan biri... E, o, o, oğlan e, geyiği vurmaya çalışırken bir yerden düşüyor ve çok e, büyük bir yara alıyor ona bir tas geyik sütü getiriyor diyor ki sen hayırsızsın acımadın geyiğe ama diyor ben gene de sana geyiğin sütünü vereceğim e, iç bunu. ...içiyor ve yaraları iyileşiyor... ...güya... Ee, ...adam tastaki sütten içtikten sonra... ...bir daha diyor tövbeler olsun... Geyik ...güya avına. demeyin plasaba etkisi diye bir şey var... ...zihin istediği <gülüyor> zaman... ...gerçekten iyileşmiş hissedebiliyor insan... ...evet belki de da. ...barşıklık sistemi öyle çalışıyor... ...öyle bir şeye evet. gönderme yapıyor da olabilir... ...tüfeğini uçurumdan aşağı atıyor ve bir daha... ...hiç geyik avlamıyor... ...ama Halil öyle yapmıyor... ...Yaşar Kemal'in hikayesinde... ...aklıma o hikaye geldi benim delanetler üzerine... Evet, zaten Yaşar hı hı. Kemal'i ve Murat Amunga'nı anmadan Evetleri evet. anamayız. Programdan yani onlarda, önce de evet, ikisini evet. anmıştık. Evet. Aslında anlamamız gereken birçok isim var. Tahtacılarda da evet. e, özellikle e, giyin avlanması kesinlikle yasak. Yani e, programın başında bahsettiğiniz o don değiştirme evet. ritüeli... Tahtacılar da çok inanılan bir... E, aslında tahtacılar araya giriyorum ama bunu yapmak zorunda hissediyorum. Çünkü ben de 10-15 yıl önce öğrendim bunları ve heyecanlandım. E, Türk kama, kamlığı yani şaman kelimesi, Hintçi biz kam, kaman diyormuşuz. Evet. Hı hı. Onun aslında dört değil altı elementi var. Ateş, su, hava, toprak. Odun, tahta... Yani hmm. bizim şeytan kulağına kurşun diye tahtaya vuruşumuz evet. aslında o odun tahta bir de demir var. Evet, evet, hmm. O yüzden İzimden tahtacılar gelir. o kadar e, şamanizmin devamındaki e, bir geleneği devam ettiriyorlar Mesela ki. bunu bilmiyordum rivayete göre hani işte daha çok... Ormanlık alanlarda orman işleri yaptıkları için tahtacı denliğine dair i̇şte birkaç bilgi var ama. Bilmiyoruz evet. bunları bilmemiz bir şekilde hı hı. ne amaçla olduğunu yoruma açık bırakıyorum. Hep engellenmiş yani e, ben de şimdi sadece fantastik öge değil o insanların ne kadar tabiatla ilişkilerinin. Eski Türklerin ne kadar iyi olduğunu keşfettikten sonra bu romanları yazmaya başladım ve tahtacılara şimdi çok daha büyük bir sempatim evet. var çünkü hakikaten ağaçla konuşuyorlar ve e, Türklerin kutsal ağacı da kayın ağacıymış, o yüzden hmm. kayın valide, kayın birader, hep ha. oradan sonradan akraba olup hayat ağacımıza dahil oluyorlar. Evet. Bunları köşeye başladığınız zaman kültürün aslında bugün betona tapan. ...şu andaki kültürün... ...özünde böyle olmadığımız ortaya çıkıyor. Bu bir umut. Ama işe yarar mı? Vakit kaldı mı? Onu bilmiyorum. Pek vaktimiz kalmadı. Sizin <gülüyor> anlattıkça böyle yüzümde gülümseme belirdi. Ama çok biraz umuda ihtiyacımız var. Tabii. Evet. Kesinlikle. <gülüyor> i̇ki satır e, Ziya Gökalbi anmak istiyorum. Tabii. Ben evet. çocukken çok sevdiğim şiiri var. Daha sonra ideolojik olarak çok koptum Ziya Gökalpten. Evet. <gülüyor> Fakat belli bir yaşa gelince Alageyip, bunun içinde e, mesela e, Wagner'de var. Wagner'in de e, e, siyaseten soğuduktan sonra eserlerini sevmemiştim. Fakat şimdi öyle bir noktadayım ki iyi iş yapmışsa o sanatı o kişilik benden almasın. Bu çocuktum, ufacıktım Ala evet. şiirini biz çocukken hece ritmiyle okurduk Top ailede. oynadım, acıktım. Ve <gülüyor> o kadar güzeldir ki bunu yani e, Türk edebiyatında bir şiir olarak alın. İdeolojik olarak ziyan kalbi kenara koyup şair diye evet. öyle yapmak özellikle. lazım. Zaten. Oradan biraz okumak istiyorum. Tamam, Romanda bu da var. Çocuktum, ufacıktım, top oynadım, acıktım. Buldum yerde bir erik, kaptı bir ala geyik. Geyik kaçtı ormana, bindim bir akdoğana. Doğan yolu şaşırdı, kaftağından aşırdı. Attı beni bir göle, gölden çıktım bir çöle. Çölde buldum izini, koştum tuttum dizini. Geyik beni görünce, düştü büyük sevince. Verdi bana bir elma, dedi dinlenme durma. Dağdan yürü, kırdan git, altın köşke çabuk git. Seni bekler ezeli, orada dünya güzeli. İşte yine geyik. Çok evet. teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet. Sevgili Buket Üzül'lere teşekkür ediyoruz. Haftaya geyikle devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Görüşmek ben üzere. Hoşçakalın, iyi haftalar.